İyi akşamlar sevgili dinleyiciler Saatlerimiz 24.05'i gösterirken Yine sizlerle beraber bir gece yolculuğu Programındayız inşallah her zaman olduğu gibi ee, Bugün Birazcık farklı ortamlardan sizlere Sesleniyoruz Farklı yerlerden sesleniyoruz ee, Çünkü Bugün diğerlerinden farklı bir program olacak Birkaç konu üzerinde duracağız Yine ee, Ortalık karışacak diyelim birazcık Diyelim mi hocam öyle diyelim mi ee, okuyucularım dinleyicilerimiz Aha. öyle diyorlar ama biz karıştırmadan anlatmaya çalışacağız inşallah Hayır, şimdi ben bu taraftayım siz o taraftasınız benim bu tarafta olma zorunluluğum var birazcık da bugün çok enteresan konulardan bahsedeceğiz ben internet sitesindeyim şu anda internet sitesinden de sizlere bazı e, şeyler bize gelmiş olan mailleri aktaracağım sorular var bu konularla alakalı artı e, çok enteresan bugün birazcık beyin kontrolü üzerinde duracağız beyin kontrolüyle alakalı yapılan frekans silahları var çok enteresan. Onlar üzerinde duracağız inşallah. Öncelikle ben hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum. Bizleri kırmadınız. Eee Uzun zamandan beri aslında biz bekliyorduk sizleri de işte kısmet her şeyin bir vaktinin olduğunu siz defalarca söylüyorsunuz. Şimdi vermiş olduğumuz bir mail adresimiz vardı hocam bizim kaktas25.yahoo.com pek çok dinleyicimiz de oradan yapmış olduğumuz programlarla alakalı bizlere sorular yönlendiriyorlardı. Özellikle sizin Flash TV'de yapmış olduğunuz o seri programlar diğer kanallarda yapmış olduğunuz programlarda da siz dinleyicilere izleyicilere Burayı vermiştiniz, bu adresi vermiştiniz. Bizim dinleyicilerimizden de çok sorular geldi. Yani yüzden fazla mail var, sizle alakalı mailler var. Biz bu soruları dinleyicilerimizin istekleri üzerine inşallah bir sistematik hale getirdik. Temel birkaç tane soru var. İlk yarım saatimizde bu soruların cevapları üzerine duracağız. Ondan sonra e, bugünkü ana konumuz beyin kontrol polisleri denilen Project Freedom Network... ...denilen bir sistem var. İnşallah bunu birazdan açacağız. Evet, e, öncelikle hep şunu soruyorlar. Sayın Maranki Hocam diyorlar. Bu bilgileri nereden alıyor? Biz nereden elde edebiliriz? İşte bu kozmik bilinç nedir? Bu konularda kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ben hocanın asistanı olmak istiyorum... ...diyenler var. İşte üniversitede araştırma görevlisiyim. Hoca ile pek çok çalışmalar... ...yapmak istiyorum. Önce bunlardan... ...birazcık bahsedebilir misiniz acaba? Evet Sayın Aktaş tabii şimdi çok önemli konular bunlar artık gündemi, dünya gündeminde bunlar artık ön plana çıkmaya başladı hı hı. tabii ki bizim dinleyicilerimiz de bu dünya içinde yaşayan insanlar canlılar olarak buna ilgi duyuyorlar çok güzel bir şey hı hı. zaten bizim istediğimiz de buydu yani bir kozmik şuur ve bilinç oluşturmak evet. artık insanlar da şu Televole kültüründen uzak hı hı. yani bir isim vermek istemiyorum onunla o çevredeki kültürden uzak daha başka yani şu kısaca bazı manevi noktada mistik anlayışta olan şu kainat kitabını okumamız lazım. Evet. Yani biz burada bunu yapmaya çalış, bunu okuyalım bütün hakikatler burada. Yani bir kozmik bilinç oluştu mu insanlarda hakikatleri görmüş olurlar. Hı hı. İşte hep bunu soruyor bu kozmik bilinç nedir diyorlar mesela yani biz bunu defalarca söyledik programlarımızda belki ama bir kere daha sizin ağzınızdan alabilir miyiz? Yani şimdi bu kozmik bilinç işte yazdık biz 400 sayfa ee, kozmikin iyisinin üstündeki noktası kadar bir şey oldu 400 sayfa yani bu kainatı anlatmak kozmozu anlatmak yani bu onu anlatmak o evet. Ve onu anlatmak çok zor yani bu o onu anlatmamız lazım. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların beyinleriyle e, e e, anlayış noktasında yani gözleriyle gördükleri yoktur. Hı -hı. Beyinleriyle gördükleri. Onun ötesindekinin ne olduğunu anlatmak. Yani kozmik. E, her şey var değil mi hocam bunun içinde? Kozmik yani, derken her şey. Her şey, her şey var. Var, her ötesinde de bir şeyler var, her şeyin ötesinde. Aha. Yani o öteye kadar hepsini anlatmaya çalışıyoruz Hı -hı. burada. Evet, hocam şimdi ben e, kendi mail adresindeyim. Burada bazı sorular sorulmuş. Mesela diyor ki. Birkaç tane temel soru işte bu biyoenerji hakkında çok kısa bilgi, bilgi verir misiniz diyor. Biz bunu bilmiyoruz. Temel bazı bahsettiğimiz kavramlar var. Onlar hakkında şöyle kısa kısa bilgiler fazla detaya girmeden. Şimdi ben bakıyorum bilgisayarda senin önünüzde yüzlerin üstünde Hı -hı. sual var. Ama bunlardan buna cevap vermemiz burada mümkün, mümkün değil. Değilim. İleride inşallah ama, e, toplamışsınız işte 15 aşan soru oldu mu onları soracaksınız dedim ben. Hı -hı. Yani onları sorun. Ee, yani biyoenerji tabii ki insanlar yani biyoloji e, enerji yani biyolojik Hı. enerji yani insanda olan bir enerji var. Yani insan bedeninde insan bedeninin hareket etmesi için ne lazım hücre lazım hücreler neden oluşmuştur en küçük parça atomlardır. Atomlar nelerden oluşmuş proton, nötron ve elektron. Evet. İşte şimdi bu enerji insandaki e, eksi yani elektron ve artı proton dediğimiz ee, hareketlerin yani hücrenin içindeki bu aa, kasılıp sıkılmaları ve gevşemeleriyle oluşan bir potansiyel enerji vardır. Evet. Bu her insanda, her canlıda, halk edilmiş her yaratıkta vardır hmm. bu. Bu enerjiyle biz güleriz, düşünürüz, ağlarız, hissederiz, duygulanırız. Yani bu olursa bunlar evet. ortaya çıkabilir. Mesela bir soru daha var. Bu enerji bozulur mu diyor. Bu enerji kötü nasıl diyor. Bu enerji artı eksiden bahsediyorsunuz sürekli. Bu enerjinin üzerimizde hani menfiyattan bahsediyoruz ya. Yapısı bozulur mu diyorlar mesela. Yani şimdi mesela. insanda herkeste bu enerji var. Yani hücre bu potansiyel enerji vücuda verir. Ve biz bununla görür, işitip hareket ederiz. Zaten bu enerji azaldığı zaman da insanlar hastalanma dediğimiz hadise ortaya çıkar. Yani biz müspet enerjimizi yüksek tutmamız lazım. İşte o bozulma dediğimiz e, menfi enerjidir. Yani evet. menfi enerji bu denge Hı -hı. bozulursa menfi enerji vücutta artar müspet azalırsa o insana biz hastalanma diye Aha. tabir Halle edebiliyoruz. Tabir Peki bir soru daha var hocam diyor ki insan gözlerle haberleşir mi diyor mesela. Gözlerle haberleşme olur mu ben filanca yerdeki insana diyor gözlerimle bilgileri aktarır mıyım diyor. Yani mesela. biliyorsunuz göz görmez yani göz hmm. bir şey aktarmaz. Göz sadece aracıdır göz. Göz aracıdır. Göz görmez. Beyin görmez. Onun ötesinde gören vardır. O da bir yere bağlıdır. iplen diyelim. Hablullah bir hmm. bağlantı vardır. Bu bağlantıyla birileri görür. Çünkü o karşısındaki yaratık da aynı yere bağlıdır. Evet. Dolayısıyla bugün siz telefonda Amerika'yı aradığınız zaman nasıl uydu vasıtasıyla e, haberleşiyorsanız hı hı. şu anda siz e, gözünüzle yani e, beyninizle yani onun ötesindeki oylan e, o rabıtanın bağlı olduğu merkezden anında görüşebilirsiniz. Bilirsin. Düşünce nakli gerçekleşir mi? Yine bunun da cevabı vermiş oldu bu şekilde değil mi? Düşünce nakli de gerçekleşebiliyor. Yani mutlaka şimdi bunlar da e, ölçülebiliyor ve tarihte de yani tıpta da ilimde de bunlar bugün e, görüntülenebiliyor ve ölçülebiliyor. Yani hı hı. bu ayrı bir konu. Hı hı. Bu uzun bir konu. Bunu ayrı bir konuda dile getirelim inşallah Mesela yine bu şeyden bahsetmişler. Siz biz hani demiştik ya programa kozmik taşlarla giriyoruz. Hocanın önünde bazı kristaller var. Önce stüdyoyu bir temizliyoruz. Tabi yaptığımız özel hususi bazı çalışmalar oluyor. Evet. Siz programa girmeden önce çok ince ayarlar çekiyorsunuz. Burada bir şeyler yapıyorsunuz. yazsak da biz bazı şeyleri. Bu kozmik taşlar diyor. Kozmik taş şey nedir? Bunlar ne yapıyor? Ne gibi görevleri var bunların? Etkileri nelerdir diye bir soru sormuş. Yine Şimdi bu bapta bakıyorum. Çok sorular var. Siz hı hı. toparlamışsınız. Evet, evet yani kainatta bu aminosilikat bileşimleri. Ben bu programları yaptığım zaman canlı yayın televizyonlarda evet. işte bir e, bilim adamı bu işin profesörü hocam diyor dünya bunların üzerine kurulmuştur. Yani bunun halkımızın anlayacağı tarzda bunlar taşlardır. Evet. Taş, toprak. Toprak nedir? Temizleyicidir. Su toprağın içinden geçtiği için içilebilir Hı. hale gelir. Hı. Kaynak suları onun için faydalıdır. Demek ki bu toprakta bir şey var temizleyen. İşte biz kullandığımız materyallerde de preparatlarda da işte elektronik aletlere burada yaptığımız işlerde de televizyonlara, buzdolaplarına, bilgisayarlara, cep telefonlarına kullandığımız bu materyallerin içinde bu aminesilikat bileşimleri var. Bunların türevleri var. Bunlar radyasyon tutucu, temizleyici maddelerdir, emici maddelerdir. Yani demin işte suyu diyorum, yani su topraktan geçtiği için temiz oluyor. Ve biz bunu içiyoruz, kaynak suyu diyoruz yani. Şimdi tabii ki kristaller yani kainatta yaratılmış olan taşların da atomları vardır. Evet. Yani bitkilerin de atomları vardır. Ee, i̇şte insan hücresi de yani atomlardan müteşekkildir. Netice itibariyle hücrenin içindeki en onlar hücresi... arasında etkileşimler var yani. vardır yani bunlar Hı -hı. çok önemlidir. Ee, neler yapılıyor diyorsanız bunlar da yine bir ayrı konuda. Bir gün artık tabii Hı -hı. bunları böyle e, çok kısa cevaplarınızda ee, çok fazla e, hocam kafamız şimdi... karışıyor Hı -hı. diyor nedir diye Hı -hı. tabii biz bunların bir kristalleri bir e, iki saatlik programda işte bir özetini yapabiliriz. Evet. Efendime söyleyeyim, e, renklerin işte bir e, özetini yapabiliriz. Hı -hı. Yani bunlar e, on yılda öğrenilen bir şey e, herhalde iki dakikada anlatılmaz. Hı -hı. Ama biz burada şunu yapıyoruz. Bakın altını çiziyorum yani. Bir şuur oluşturuyoruz. Kozmik bir şuur. Tabiatta, kainatta yaratılan her şey bir hikmetle yaratılmıştır. Bunun hikmetlerini anlamamız lazım. Yani bu kainat kitabını okumamız, okuduk ve okutmamız lazım. Evet, esas olan bu. Yani kainat kitabının okunması ama bütün güçler, menfi diye adettiğimiz, bütün güçler bugün şunu yapmaktadır. Gündemi oluşturarak bu kainat kitabının okunmamasını, onun, tanınmamasını istemektedirler. Onun tanınmamasını istemek, kainat kitabını okumamaktır. Kainat kitabını okumadığınız zaman başka şeyleri size okuturlar. İşte bugün insanlar bunun için menfi yüklenmekte. İşte hastalık dediğimiz, e, çevre bozulmaları, ekolojik dengenin bozulması. Yani şimdi yağmurları gece yağdırım diyen e, o, bugün gündüzleri yağdırıyorsa, bunda bir hikmet aramamız lazım. Evet hocam. Yine e, burada birkaç tane sorudan e, topladığımız yani bu konuda da çok soru gelmiş. Bundan en azından 4-5 kişi sormuş bu soruyu. Diyor ki Kabe'nin merkez olmasını tamam hani uhrevi bir ortam olabilir diyor. Kabe'yi anladık da diyor. Kafkasya'yı diyor hoca nereden tespit etti? Niye diyor Kafkasya? Yani merkez? niçin e, Kabe'yi kabul ediyoruz? Yani neden? E, i̇şte teamül yani deniliyor ki işte. Ee, Hz. İbrahim'in evi e, evet. malum e, yer e, bu enerjili tabi ki öyledir yani onun içindeki onun kutsiyeti bize göre enerjili olması içindeki sudandır bakın sudan yani demek ki Kabe'deki o harameyn denilen bölgedeki yerin muhafazasını yapan bakın çok önemli bir şey söylüyorum Kabe'nin içinden çıkan zemzem suyudur Niçin zemzem suyudur? Demin dedik ki amino silikat bileşimi yani toprak taş suyu temizler. İşte o temizlenmiş sudur ve bu su bu su insanlar için şifadır. Evet. Bu suyun içerisindeki yapı farklı değil mi? Diğer sulardan farklı yani? E tabi yani şimdi mesela denir ki, ki zemzem suyu için radyasyonlu su denir. Hmm. Yani ama. Evet müspet elektronları yani elektronları değil protonları yüksek bir sudur yani. Evet, protonları Ve yüksek olduğu için müspettir. Yani bizim alıyor. bu tabirimizden bizim kozmik enerji ilmindeki tabirlerle ben bunu söylüyorum. Evet. Yani o topraklar da mübarektir. O topraklar o taşlar o suyu süzdüğü için mübarektir. Ve o suyun da derinliğinin nereye ulaştığını da çok ilginçtir. Yani kainat e, bizim dünyamız yer küremizdeki yer küremizdeki ee, zemzem kuyusunun altından e, bir e, ok çıkartsak S bunun mi? nerede çıkacağını dünyanın en derin noktasında ve yerin biliyorsunuz belli bir metresinin altında bu 300 metreye geçmeyen bir derinliktir sanıyorum hı hı. Ee, tam bilmemekle beraber ama 13 bin metrelik dünyanın en derin girin çukurunda bugün canlılar vardır işte bugün e, ölçüldüğünde Oraya. Zemzem Kuyusu'nun oraya tam arkasında olduğu Tenafkın bir yerdir. Orada canlılar vardır. Bugün e, bir şey daha söyleyeyim. Bugün artık insanlar yeni bir ilimle e, karşı karşıyadır. Mesela bugün Karadeniz'in altında canlı olmadığı söylenirken şimdi e, sayısı tespit edilemeyen canlıların derin sularda mevcut olduğu ve yaşadığı bugün söylenmektedir. Aha. Hocam peki Kabe'nin Kabe anladık özelliğinde Kafkasya neden merkez oluyor? Kafkasya'nın ne gibi bir özelliği var? Şimdi Kafkas dağları Aha. çok önemli. Türkiye'de belli bir enerji merkezi, bir enerji yoğunluğu. O bölgede yeraltı sularında yapılan ölçümlere göre müşbet enerjinin yoğunluğu tespit edilmiştir. Ve bu bölgede yapılan araştırmalarda yine o bölgedeki toprak yapısının ekolojik çevrenin e, ve e, ortaya çıkan sularda da yine yüksek enerjili bizim tabirimizde sular olduğu ortaya çıkmıştır. Oranda yapısal böyle ve bir yani. Ve evet. bu ölçülmüştür yani. Bu ölçülmüştür. Mesela oradaki bir e, toprak bileşimi ve orada üretilen maddelerle mesela Türkiye'nin bölge belgesinde üretilen preparatlar arasında Farklı enerji var. yoğunluğu evet. yönden çok büyük farklar hmm. vardır. Evet. Yine bir başka soru hocam. Diyor ki annenin, geçen bahsetmiştik çünkü bundan, annenin yavrusuna seni seviyorum demesi neden sakıncalı? Siz menfi, müsbet enerjilerini emer demiştiniz. Bu olayı biraz daha izah edebilir mi hoca diyor? Yani hocam. sevgi işte bizim enerji dediğimiz menba, sevgi. Sevgi nedir? İnsan sevebilmesi için düşünebilmeli. Yani bütün bedeninin normal olarak çalışması lazım. Nasıl çalışır bir beden? Onun hücre yapısının Tamamen e, yaratılmış hmm. haliyle müşbet olarak müşpet hareket etmesi gerekli. Şimdi insan o zaman sevebilir. Bir insanın enerjisi yani çocuğunu sevmesi, yavrum demesi, onun enerjisinin alınmasıyla mesela herkesi sevemezsiniz siz. Sevdiğiniz insanın için seversiniz, hmm. o müşbet enerji yaydığı için seversiniz. Evet. Demek ki bir insanı sevebilmek için, o insanın müspet olması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Yani işte Ferhat ile Şirin, evet. Kerem ile Aslı. Bunlar birbirini hep sevmişlerdir ama uzaktan sevmişlerdir. Ve birbirlerinin enerjisini emerek, absortlayarak ve Hı -hı. hiç birleşemeden ölümlerini istemişlerdir. Evet, evet. Demek ki bunlar tarihte vakadır. E biz bunları ölçüyoruz yani... ...şimdi çocuğa yavrum dediğiniz zaman... ...küçük çocuğunuza... Hı -hı. ...onun enerjisi ki bu şeyle de alakalıdır... ...yani yapıyla da alakalıdır... ...yapının kütlesiyle alakalıdır... ...yani Hı -hı. 60 kiloluk biri... ...4,5 kiloluk bir kütleden... ...yavrum diye onun müsbetini... ...enerjisini, müsbet enerjisini aldığı zaman... ...o zayıf düşer... ...işte zayıf düşme, müsbet enerjinin azalması... ...menfinin artması demektir... Hı -hı. ...böyle olduğu zaman... ...o insan menfi enerji yüklü kalır... ...o da hastalıktır... Evet. ...ve bunu da zaten görürsünüz... Hı hı. ...bunda pek çok etkileri var... ...peki hocam bu şey hakkında sormuşlar... ...mesela astroloji... ...biz çok duyduk diyorlar, çok dinledik... ...bu astroloji hakkında acaba bu kozmik bilinçle... ...bunun bir bağlantısı var mı? Evet kozmik bilinç... E, ...tabii ki kozmik bilinçin içinde astroloji de vardır... E, ...şu an aklınıza gelen her şey dediniz... ...başında her şey vardır... Yani İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesini okuyun. Evet. Kıyafetnamesini okuyun. Yani gidin Tillo'ya bir ziyaret edin. Yani yedi tane İslam üniversitesinin bulunduğu Tillo'yu vadi görün. Niçin Hazreti Fakirullah oraya yerleşmiştir? Niçin İbrahim Hakkı Hazretleri oradan dünyayı ve kozmosu seyretmiştir? Hmm. Benim ziyaretimde orada Münir Fakirullah'la görüşmemde, aletleri Özel olarak ziyaret etmemde Amerikalılara o kozmik astrolojik aletlere ağırlığınca altın teklif etmiştir. Aynen. Ama sırf vefa için o şahıslar onu bir varis görmüşlerdir. Vefa örneği vermemişlerdir. İlgisizlik vardır. Bunlar vardır. Astroloji bir ilimdir. Her insan doğduğunda bir e, yıldızın etkisiyle doğar. Aynen. Ve her yıldızın etkisiyle doğanlar da vardır. Aynen. Hocam şimdi astroloji deyince bizim aklımıza birazcık da bu Mısır geliyor, Mısır piramitleri geliyor, oranın yapısı, or hakkında çok artık spekülasyon mu, gerçek mi bunları biz bilemiyoruz. Onun içinde çok enteresan şeylerin olduğu, işte o insanların bizim cin diye tabir ettiğimiz bazı mahlukatı istihdam ettiği, kullandığı yönünde bazı söylentiler mi diyelim? Bunlara ne diyorsunuz? Bu Şimdi konulara, demin ne? üstünden geçtik aslında önemli bir konu bu. Astrolojiyi bir gün işlememiz lazım. Evet, yani insanlar eskiden konu. insanlar daha mutluydu, daha huzurluydu, daha güvenliydi. Niye? Evet. Bu hesapları yaparlardı. Yani evlenirken, yola çıkarken, iş yaparken bir takım böyle sebeplere sarılırlardı. Evet. Sebeplere sarılırlardı. Evet. Neydi bu sebepler? Yani demin dedik bir geçiyoruz yine. Yine kafa karıştırmak için değil de biz yaratıldık işte Eylül'ün 25'inde. Evet. Eylül'ün 25'inde yaratılanlar da var. Onların Hı. da dünyaları var. İlahi kitaplar öyle diyor. Yani Hı. biz bunu ölçüyoruz. İlahi kitaplarda diyor. Doğrudur. Haşa onların doğruluğunu teyit için demiyoruz. İnsanların bugün ak, niçin bunları anlatıyoruz? Sayın arkadaş Akılları gözlerine inen insanlar için bunları anlatıyoruz biz. Evet. Peki e, akılları gözlerine inen insanlar için dediniz. Akılları gözlerine inenler için Cenab-ı Mevla imani noktalarda kolaylaştırmış değil mi? İmanı kolaylaştırmış da böyle böyle örnekler sunmuş bizlere. Ve bugün halen bu çalışmalara karşı tabii karşı olanlar olabiliyor zaman zaman. Karşı çıkanlar olabiliyor. Bunlara artık bunlara ne diyelim? Bunların kendi cahilliklerine verelim, bilmemelerine verelim değil mi? Yani bugün ben e, çok e, hekimlik sahasına girmiyoruz. Onlara saygımız, e, hürmetimiz var. Hı hı. E, i̇lahi noktada da onlar hekimi arayın diyor. Tabii hı hı. ki onlar vazifelerini yapacaklar. Ama bugün insanlığın bugün birinci problemi. Bugün insanlığın birinci problemi işte o bizim yaratıldığımızda yaratılanlarla olan ilişkilerini dengeleyememesindendir. Evet. Dengeleyememekten bu kaynaklı. dengeleyememekten dolayı bir problem vardır. Bu problem dolayı da insanlarda büyük sıkıntılar usule gelmektedir. Bunlara hastalık deyin işte yani insanlar işte bugün düşünemiyorum işte rahatsızım işte başım ağrıyor evet, evet, işte evet. Stres içindeyim işte bir şeyler duyuyorum bir şeyler görüyorum bir şeyler işitiyorum işte beni rahatsız ediyorlar işte yani bedenin, bedeni rahatsızlıklarım var işte bütün bunların hepsi o biz yaratıldığımızda yaratılanlarla olan irtibat ve dengemizin sağlıklı olarak kurulamamasındandır. Peki nasıl dengeleyeceğiz hocam bunu? İşte insanlara kozmik bilinç. Kozmik bilinç aşılayacağız. Evet. Yani insanın etrafında olan hı hı. 10 üzeri 16 milyon bu minimum. Ben böyle diyorum. Bu hı hı. bunun 10 üzeri 16 katı da olabilir. Mistik hı hı. kitaplar, ilahi kitaplar bunu böyle söylüyor. Onlarla irtibatımızı iyi kurarak müsbetleriyle, müsbetleriyle Tabii ki menfileriyle de e, bugün menfilerinin e, kurulduğu için böyle olmaktadır. Menfileriyle kurulduğu için böyle olmaktadır. Yani insanlar menfi istidatlarını geliştirmekte. Bunları istemekte. Menfi istemekte. müşbet istememiz lazım. Ne diyor? İlmi isteyene malı istediğime veririm. Soruyorlar mal nedir? Sağlık, sıhhat, güzellik, kadın, para, pul, mevki, makam ilahir bunlar. İstediğime. Onu Siz isteyin ilmi. Biz ilmi isteyeceğiz. Neyi isteyeceğiz? İşte bu kainat kitabını okumamız Okumam. lazım. Hocam ben e, geçenlerde Risale-i Nur'da bir yeri okurken sizin bu kozmik bilinçle alakalı anlattıklarınızla tevafuk artı onunla alakalı bir soru. Bir dinleyicimiz diyor ki hava zerreleriyle diyor, hüve nüktesiyle alakalı diyor. Bu 10 üzeri 16 milyonun bağlantısı var mı? Hani Üstad diyor ya o hava zerrelerini diyor yüklenir işte ses yüklenir görüntü yüklenir koku yüklenir onlara gider diyor bu hava zerrelerini yükleme nasıl oluyor bunlara yani, yani. öbür stüdyodan şimdi buraya bunu kim taşıyor sizin sesinizi değil mi, değil mi? Hiç, evet. yani ne, bunu Hı -hı. biri taşımalı evet. yani ne taşır hava, yani, hava, hava zerresi, zerresi diyoruz diyorsunuz yani öyle bir şey mi var yani zerre mi var Var zerre. Var. Nedir zerre? Atomdur yani. Proton, nötrondur yani. Hı. Nedir bunlar? Müsbet menfidir yani. Nedir bunlar? Halk edilmiştir. Yani, yani melek olan melek mi? Ben bir şey demiyor Alıyor bunu Hı. buraya getiriyor. Evet. Ve belki bir daha diyor ya biz onu yükleriz kanadına o yağmur damlasını iner. Kıyamete kadar da dünyanın sonuna kadar da bir daha sıra gelmez diyor o Hı. yaratığa, yaratılmışa. Hı. Sıra gelmez diyor. ...yani o hava zerresi... ...zerre derken atomu anlıyoruz... Evet. ...atomu anladığınızda... ...proton, nötronu anlıyorsunuz... ...demek ki bu iki tarafa yükleniyor... ...hem Hı. menfilere hem müsbetlere yükleniyor... ...nedir bu yüklenenler... ...halk edilmişlerdir bunlar... ...bakın bunlardan istifade ediyoruz... ...işte insanlık... ...kozmik şuurda buraya erişmeli... ...buraya eriştiği zaman... ...evet müntahaya doğru... ...yol açacağız, yelken açacağız... ...dünyamız... Hı -hı. ...huzurlu, ebedi saadeti yakalayacak noktaya gelecektir inşallah. inşallah. Yani bu havadaki zerrelerin her biri vazifeli olan mahlukat. Bunlara bazı kutsal kitaplarda melek. Yani kutsal kitabımızda melek olarak ifade ediliyor. Böyle diyebilir miyiz? Daha netleşmesi için. Siz yani bir şey demiyorsunuz. ben müspet. Şimdi şey... biz kozmik bilinç açısından müspet menfi, menfi enerjiler diyoruz. Çünkü bunlar sana. mikropları da taşıyorlar. Artı şimdi gireceğimiz bir konu var hocam. Yani her e, Aha. mikrop mu var? Öyle bir şey mi diyorsunuz? Yani yani nedir mikrop yani? Vakti. Nasıl taşınır yani? Hı hı. Yani gözle görülüyor mu bu Yok, mikrop? Yok görünmüyor. E, görünmeyen şeyi kim taşıyor bunu? Hı hı. Yani mikrop kendi mi uçuyor? Nasıl oluyor Kim taşıyor bu? değil mi bunu? Yani neyin üstünde taşınıyor? Yani Hı. şuursuz bir şey bunu taşıyabilir mi? Evet. Yükleyin şimdi şu bilgisayarın üstüne bir şeyi taşısın bakalım. Evet. Ha şimdi bakın buradan bu çok önemli. Yani buna inmemiz lazım. Yani bu meseleleri Hı. insanlığın bilinçlenmesi lazım Sayın Aktaş. Hı. İnsanlık bilinçlenmezse bilinçlendirilir. Başka Nelerle radyo dalgalarıyla diyorsunuz mu? Ha, radyo dalgalarıyla diyoruz radyo dalgalarıyla da e, farklı dalgalardaki radyo dalgaları başka insanları e, yani müsbet veya menfi hep bu iki hat üzerinde geziyoruz. Bunlarla alakalı yine birkaç soru daha var. Mesela nazar hadisesi de bir taşınma hadisesi midir hocam? Buradan bunu anlayabilir miyiz? Mesela menfi enerji gönderiyorsunuz. Menfiatı gönderiyorsunuz. Bu da bir taşınma mıdır? Yani nazar. Bu, yani bununla nazar. alakalı soru var da nazar diyor çok mesela. Çok var. Ben evet görüyorum bilgisayar. En çok da şimdi. bununla alakalı gelmiş yani. Yani sorular. şimdi nazar tabii ki nazara nedir? Bakıştır değil mi yani? Bakmak Hı -hı. yani. Ne bakar? Göz bakar mı? Beyin de bakmaz. Bakan biri var yani. Bakış. Bakış yani. Hı -hı. biri bakıyor. Hı -hı. Ne bakıyor? Müspet menfi bakıyor. Evet. evet. Bakın, Ruh mu bakıyor yani? Yani ben bir şey demiyorum. Hablullah'la bağlı olan Aha. onun içinden bir şey bakıyor. Evet. Ama neyle bakıyor? İradeyi cüziyenizle bakıyor. Aha. Yani neyle? İradeyi cüziyenizle bakıyor. O istidat size verilmiş. İradeyi cüziyle verilen o istidat La siz bakıyorsunuz. Hı -hı. O bakışınızda emri bil maruf nehyanil münker noktasında değerlendirirseniz güzel bakarsanız. Müsbet bakarsanız evet. güzel görürsünüz. Güzel neticeler alırsanız. Menfi bakarsanız menfi görürsünüz. Menfi neticeler alırsınız. Yani Hı -hı. ineğin ölmesi gibi. Düz Hı -hı. yolda ayağınızın kayıp düşmeniz gibi. Evet. evet. Burada birkaç soru daha var. Yani nazarı evet. tabii anlatabildim mi bilmiyorum da. Hocam bunlar hepsi ayrı ayrı programlar. Biz inşallah bu konuyla da diyorlar ki mesela seri programlar yapmanız mümkün mü diyorlar. Yani bu konuları siz tamam bize numune tadımlık veriyorsunuz ama... Yani tadı damağımızda kalıyor. Tek bir konuyu şöyle detaylı işleyebileceğimiz programlar sevgili dinleyiciler inşallah. Ya ilerleyen... Bu nazar bakıyorum çok 10-12 tane bir hı -hı, iki cümle hı. daha söyleyeyim. Yani Buyurun. insanlar çünkü ömür kısa vazife çok yani gizli olan vakitlerden biri de ölümün vakti. Hı -hı. Onun için her an her şeyle düçar oluyoruz tesir altındayız. Hı -hı. Onun için yani güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayatından lezzet alır mutlu olur hoşbakta olur diyoruz. Şimdi biz güzel görmemiz, güzel düşün, müspet enerji yaymamız lazım. Yani bu nazarlarımızı güzel eylememiz lazım. Bunlara eğlersek önce kalp ruh dairesinde düzgün bir insan oluruz. Hı hı. Sonra hane dairesinde aile efradımızla, sonra mahalle dairesinde, sonra şehir ve memleket ve küreyi arz dairesinde güzel bir gelecek bekler bizi. İşte program bu. Yani buradan silsileyi meratiple gitmemiz lazım. Biz Ahmet Maranki düzgün olmazsa, hane düzgün olmazsa, mahalle düzgün olmazsa, şehir düzgün olmazsa, memleket düzgün olmazsa, kürey arz düzgün olmaz. Ama biz müsbet düşüncelerimizle o menfileri alt edip ebedi saadeti, hem dünyevi hem uhrevi saadeti ...yakalayabiliriz. İnşallah hocam. Ee, şimdi... ...bu konuyla pek bağlantısı yok... ...ama yine bir soru var. Bu... <Gülüyor> Çiplerden bahsetmiştik Telefonlarda yüklenen çipler Televizyonlara yüklenen çiplerden Bahsetmiştik Şimdi Sevgili Hüseyin gelsin de ben bu teknik aletlerden e, O kadar fazla detaylı Bilgim yok şu anda komandada da ben varım e, internette olduğum için burayla da ilgileniyorum Bir eser arası verelim hocam O eser arasından sonra şu Project Freedom Network denilen e, beyin kontrolü polisleri var. Frekans silahlarını kullanma, çok uzaktan insanların beyinlerini yönlendirmeler var. Bunlarla alakalı e, dünya kamuoyunda ciddi çalışmalar var. Birazcık bu konularla yani ilgili inşallah. Tabii yani esas olan bu konuları açmamız evet. lazım. Yani dünya ne ile meşgul oluyor? Biz gündemi oluşturmayı bu konuları Evet. evet. Dünya ne ile meşgul? İşte bakacağız dünyada i̇nşallah. neler oluyor Hı -hı. bunların hepsinin suali var Hı -hı. işte biz insanlarımızı bilinçlendirmeye Hı -hı. gayret edeceğiz i̇nşallah. başka önce kendimiz sonra insan. inşallah inşallah hocam. Evet sevgili kısa bir aramız var o aradan sonra inşallah programımıza beyin kontrolü üzerinde uzaktan beyinleri yönlendirme konusu üzerinde sohbetimizle devam edeceğiz inşallah. Evet programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ahmet Maranki Profesör Doktor Ahmet Maranki ile beraber kozmik bilinç konusundan bahsediyoruz. Şimdi e, hocam genel olarak bazı sorulara kısa kısa değindik. Tabi bunları e, ilerleyen programlarda tek bir konu olarak da ele alacağız inşallah. Astroloji diyeceğiz veya işte bu şifalı bitkiler diyeceğiz. Ondan sonra kozmik taşlar diyeceğiz. Mısır hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. İlerleyen seri programlarda diyelim. Bu şeker hipertansiyonla alakalı sorular var. Rüyalarla alakalı sorular var. İşte e, yine bu şakralarla alakalı, astral seyahatle, duru görüyle alakalı kıyamet gibi sorular var burada. Ancak bunları biz zaman zaman programımızda işliyoruz. Bizim esas bugün üzerinde duracağımız, sizle işlemek istediğim konulardan bir tanesi de şu beyin kontrolleriyle alakalı bir sayfadayım hocam ben internette şu anda. Burada ee, diyor ki beyin kontrolleri polisleri tarafından mevzilendirilen frekans silahlarını ifşa etmeye adamıştır diyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Teşkilatı. Bunlar uzaktan kumandalı olarak tasarlanmış mikrodalga, LF and akustik frekansları kullanan nöroelektromanyetik silahlar masum insanlara ve topluma saldırmak için kullanılıyor diyor. Şöyle ki. Uzaktan beyin kontrolü davranışları diyor mesela kontrol ediyor yönlendirmeler yapıyor ve istihbarat teşkilatları bunlardan çok istifade ediyor şimdi bundan bizim e, yani şu hadiseden masum insanlara ve topluma saldırmak amacıyla kullanılıyor uzaktan beyin kontrolü nasıl oluyor hocam bu beyin kontrolüyle ne yapıyor bu adamlar nereden ne gibi çalışmalar yapıyorlar yani. Şimdi sayın Aktaş işte önemli konu bu. Evet. Ee, şimdi ben hep e, belli birimlerde evet. yaptığım konferanslarda bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani ne diyor? Nöroelektronik dalgalar. Yani nedir? Şimdi bunlar artık dünyada, evet. bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde belli merkezlerde bunların isimlerini vermek istemiyorum. Hı hı. Rusya'da sadece diyeyim. Hı hı. Bunlar karşılıklı olarak bir yarış halinde bu teknolojileri geliştirmekle meşguller. Hı. Bakın ben bu dünyevi gözlerimle evet. bu merkezlerde binlerce insanın çalışmasını izleyen birisiyim. İzleyen birisiyim. Burada öyle alanlar var ki hı hı. bu binlerce kişinin yüzlercesi sadece ilim adamları Beyni inceliyorlar, beynin nöronlarını inceliyorlar, nöronların davranış bilimlerini inceliyorlar. E bunları niçin incelediğini sorduğumuzda işte insan beyninin yani insan davranışlarının niçinini ve nedenini öğrenmek istiyoruz diyorlar. Gerçekten de amaçlar bu mu? Yani insan beyninin çalışma metodunu incelemek mi gerçek amaçlar bunlar? Yani ben e, bunların hepsi benim e, video kasetlerimde kayıtlı. Soruyorum Hı -hı. ilgili profesör arkadaşıma. Diyorum ki sayın hocam, yani siz bu nöron bilim dalında bu kadar yıl, işte 25 yıldır çalışan biriz. Yani bu istidadınızı insanlık için mi yapıyorsunuz? Hayır diyor. Biz bunları ilim için yapıyoruz ilim için yapıyoruz. Yani nedir bu ilim? Yani bu in için bu ilim insanlığa faydalı olmak için yapılır. Hani sanat sanat için mi, sanat halk için mi diye hı hı. yıllarca tartışa gelmiş bir konu vardır. Yani ilim ilim için mi yapılır? İlim insanlığa faydalı olmak için mi yapılır? Ama biz maalesef ...bırakın bu ilmi... ...Türkiye'de yani film bile yapamıyoruz... ...şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum... ...evet... ...burada bu üretilen... ...bu e, nöronların... ...davranış bilimlerini inceleyen bu insanlar... ...bana göre bugün... ...bu nöronlar... ...yani insan davranışları nasıl etkilenir diye bir gayret ve çaba içindedirler. Müzik ve bununla ilgili de yapılan çalışmaların neticeleri bugün insanlık aleminde artık medya aleminde insanlarımız tarafından bilinmektedir, öğrenilmektedir ve okunmaktadır. Bu seviyeye gelmiştir. Burada e, bir bayan resmi var bir bayanı şemalandırmışlar uzaktan beyin kontrolü silahlarını insanlara karşı nasıl kullandıklarının şeması diyor ki hafıza kaybı ve davranış bozukluklarına yol açıyor duyulan sesin yönü şiddeti ve içeriği değişiyor mesela kadın normalde normal frekanslar altında sesler duyuyor ancak bu yönlendirme olduğu zaman acayip farklı sesler görmeye başlıyor farklı görüntüler. Düşüncelerini okuyor diyor ve iletiyor. Rüyalar denetlenebiliyor diyor. Hareket eden hayali görüntüler görüyor diyor. Mesela acayip acayip şeyler yazıyor burada. Hı -hı. Şimdi demin hemen canlı yayına telefonla gelen Hı -hı. tabi dinleyicilerimiz onu görmüyor. Hı -hı. İşte rüyalar diyor yönlenir mi? Biz mü böyle mi olur diye hemen evet, tevafık bakalım. Evet o soruda. da değil mi? O, şimdi, acaba şimdi biz düşündüklerimizi mi görüyoruz? Evet. Yoksa bize birileri bir şeyler mi gösteriyor? Evet işte galiba. radyo dalgalarıyla diyelim yani ses dalgalarıyla yani onların üzerinde taşınan hı hı. ve etrafımızda olan halk edilmiş o müspet ve menfi diye tabir edilmiş bir hücreli bir hücreli diyoruz. Bu canlılarla halk edilmişler kullanılarak insanlar ki bunların istidatları bizim halkık edilisimizden çok farklıdır. İşte bu çevremizde 100 milyon katrilyonlarca bulunan bu halk edilmişler aslında tesir altına alınarak bizler yönlendirilmekteyiz. Nasıl mı? Yani şimdi önemli bir şey söylemek istiyorum yine. Bu etrafımızdaki canlılar bizim davranışlarımızı yani nöronlarımızın hareket kabiliyetlerini etkileyebilecek kadar güçlü yaratıklardır. Bunları üstüne basa basa böyle söylememizin bir sebebi var. Bunlar bilim adamlarınca Ölçülmekte ve güç boyutları belirlenmekte ve insanları tesir altına almakta hiç zorlanılmamaktadır ve bunların tesirlerinde bugün önce kendimizde ve hayatımızda da görmekteyiz diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi burada bazı aktarımlar yapabilir miyim? izin verirseniz. Mesela ne gibi etkiler oluyormuş? Şematikte gösteriyor. Diyor ki mesela solunum yollarını denetleyerek konuşmasını bozuyor. Şiddetli kalp çarpıntısı yapıyor. Zahmetli işler sırasında omuzları ve kolları zorlayarak kazalara neden oluyor diyor. Yani şimdi işte hırıltılı astım deniliyor. Hı. İşte evet. omuzlarım tutuluyor. Kalp damarım tıkandı. Kulak çınlaması diyor mesela. Kulağımız çınlıyor diyor. göz yani kapaklarını şimdi... kaşıntı oluyor mu? İlahir. Evet. İlahir. Yani bunlar nedir? Bugünkü dilde hastalıklardır. Evet. Ama hastalık değil. Bedendeki o etrafımızdaki olan menfi halk edilmişlerin evet. bedenimizdeki boyutlarının menfi pozisyonlarının artması demektir. Bu bir terazidir. Yüzdür. Elli müsbet, elli menfi olmalıdır bu. Siz müsbeti Kırka düşürdüğünüz zaman bunun sebepleri var. Esas oralara girmemiz lazım. Menfi 55 olduğu için 45'e düşmüştür müsbet. Hı hı. Niçin menfi 55 olmuştur? İşte bu tesiratla olmuştur. Dışarıdan o insanın e, beynindeki nöronlar etkilenerek hı hı. ona bu çevresinde bulunan halk edilmişleri bedeninde tesir altına alması onu istemesi kolaylaştırılmış öyle bir talep uyarılmıştır He. yani bugünkü manada tıp ilminde beyinde binlerce merkez vardır bu merkezlerde görme işitme kulak çınlaması dediniz Hı -hı. işitme efendime söyleyeyim kalp merkezi duyma merkezi görme merkezi tad alma merkezi gibi merkezler vardır işte bu noktalara yönlendirilen bu güçler, enerjiler, uyarılar, ben demiyorum ne olduğunu hı hı hı. etkileyerek onların görmelerinde, işitmelerinde, koku almalarında, duymalarında ve düşünmelerinde tesir yapmaktadır. Hocam peki burada ben şunu sormak istiyorum. Bu menfiyatı hazır zemini bir açıdan hazırlayan bizim davranışlarımızda oluyor mu? Bizim davranışlarımız bu menfi tesiri ne kadar, ne derecede celbediyor, çekiyor? Şimdi bize verilen, demin de e, altını çizerek söylediğim bir irade-i var. Yani levh-i mahfuzda bizim programımız belirlenmiş. Bizler yaşamışız ve ölmüşüz. Bunu kim biliyor? O biliyor. Kozmik bilinç sahibi. Bu hablullah, o ipin bağlı olduğu yer. ...hepimizin bağlı olduğu yer bunu biliyor... Evet. ...ama bizler bilmiyoruz yani bunu... ...sebepler noktasında... ...bizler bilmiyoruz... ...bizler iradeyi cüziyemizle... ...cüzi irade bunu da açmamız lazım... ...yani bize verilen cüzi bir... ...az bir istidatla... ...ve verilen emirler ve yasaklar doğrultusunda... ...biz istidat gösteriyoruz... ...yani beynimize uyarıyoruz... Görüyoruz, işitiyoruz, yapıyoruz, alıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, satıyoruz, vuruyoruz, kötü bakıyoruz, nazar ediyoruz, soyuyoruz, rüşvet alıyoruz, ilahi İşte bunu hmm. yaptıranlar var ama irade-i cüzyemizi de bu işin içine katarak hmm. yapmayabiliriz de. Ve o tesiratlardan kurtulabiliriz. Kurtulabiliriz. Hmm. Ve ben sayfada ilerliyorum. Diyor ki mesela ee, he bir sesin doğrudan başka bir insanın kafasının içine aktarılması konusundaki ilk başarılı test 1974 yılında Walter Reed Askeri Araştırma Enstitüsü'nde Dr. Joseph Sharp tarafından yapıldı diyor. Hipnotisin sesini ultrasonat dağılımında değiştirebilen özel bir telefon kullanılırsa detaylarına inmiyorum burada. Demek ki bu deneylerde de bu neuro elektromanyetik deneylerde de kişiye farklı sesler farklı görüntüler çok farklı duygular düşünceler tesir ettiriliyor mu mu <gülüyor> mu şimdi geliyorum arabada işte cep telefonu Hı -hı. Ee, çaldı e, hocam dedi şu an arabadayız bana dedi teypten dedi sesler geliyor ama yanımdakine soruyorum duymuyor diyor. Bu baya problemli bir dinliyordur şimdi bizine dinleyicimiz. Kimse dinle, duymuyor diyor ben duyuyorum. Duyuyorum seni. diyor. He. Mesela diyor ben evin önünde dışarıdan çalgı çalıyor diyor. Yahu çalıyorlar diyorum ya diyor sen hayal görüyorsun diyorlar diyor. Şimdi demek ki e, bu görüntüleri bize gösteren bu sesleri bize duyuranlar var. Şimdi ben duyuyorum, siz duymuyorsunuz. Olabilir mi böyle yani, bir şey? Bunda şey, bir anormal şey. bir durum var. İşte bu çok önemli bir durum. Hı hı. Ne yapıyoruz? Ha Duyuranlar var. Neye göre duyuyoruz? İşte biz iradeci yüzüğümüzde bir eksikliklerimiz var. Böyün nöronlarımız ya etkileniyor, ya bedenimizde menfi bir etki var, ya çevreden bir etkilenme halindeyiz. Ve bu etkilerle biz bunları duyuyoruz evet bugün e, yüzlerce demeyeyim binlerce bu canlı yayınlardan sonra maalesef insanlarımızı en çok tesir altında bırakan bu görülen duyulan, işitilen ve önüne çıkan işte hadiseler işte bunlar hep bu tesiratların etkisiyle olan yani o halk edilmişlerin ee. insan beyninin etkilenmesiyle ve yönlendirilmesiyle insanlar tarafından hissedilen, algılanma noktasında olan gölgeli oralarak görülebilen hadiselerdir. Hocam şurada bir şey var ben bunu size okuyayım siz bunu bir yorumlayın. Diyor ki... Ultrasona dağılım değiştirebilen özel bir telefon kullanılırsa diyor, hedef insan fark etmeden ve ortada hiçbir delil bırakmadan hipnotize edilir. O insan yönlendirilir, duyguları değiştirilir. Yani o şahıs belli özel cihazlar kullanılaraktan, sesim geliyor değil mi hocam size, ee, özel cihazlar kullanılaraktan, Ortada da hiç bir delil bıraktırılmadan hipnotize edilir diyor. Duyguları, düşünceleri değişir. Şimdi ben burada hemen aklıma bir soru geliyor. Bu soruyu size yönlendirmek istiyorum. Şimdi bundan birkaç sene önce fazla değil, 5-6 sene önce belli televizyon kanallarında geçen siz de bahsettiniz. İşte bazı filmler var. Bunlar Hristiyan misyonerler tarafından yönlendirilen filmler. Bunları göstermeyelim. Veya bazı siyasi partiler var. Avrupa Birliği'ne tamamen karşı Adam diyor ki kesinlikle girmememiz lazım Avrupa Birliği'ne bizim için çok zararlıdır diyor, çok kötüdür diyor. Bunun hakkında bir sürü propagandalar yapıyor. Ancak birkaç sene sonra bir bakıyorsunuz Avrupa Birliği'ne girmemiz şart diye düşünceleri birdenbire değişmiş. Yani bir sene içinde bir insanın düşünceleri yüzde yüz, yüz seksen derece değişebilir mi? Bununla acaba bunun bir bağlantısı var mı diye soruyorum. Mi? Mi? Değiştirilebilir mi? Mi? Değiştirilir mi demek mi? Evet, öyle zaten. demek, aynen öyle demek istiyorum. Evet, şimdi ben bunu canlı yayınlarda da söyledim. Yani şimdi bizim inançlarımıza göre e, istikbal inkılabı içinde, yani gelecekteki plan şu diye düşünüyoruz. Yani insanların mutlaka tenvir edilmesi lazım, aydınlatılması lazım. Kozmik bilinçe, yani kainat kitabının okunma şuuruna, bilincine eleştirilmesi lazım. Ebedi bir saadet olduğunu belirtilmesi ve öğretilmesi mutlaka lazım. Birincisi bu. İkinci olarak da dünya insanlığının Allah herkesin Allah'ıdır. Musevi'nin de, Hristiyan'ın da, Müslüman dediklerimizin de Allah'ıdır. Yaratıcı güç. Evet. Şimdi bizim onlarla ittifak etmemiz lazım. Hmm. Biz bunları o zaman da diyorduk. Diyorduk ki... İnanan hakiki Hristiyanlar ve Musevilerle bizlerim ittifak etmemiz lazım. Hakiki Hür Hristiyanlar. Bugün ben Amerika'da doktora üstü yaptığımda bu insanlarla tanıştım. Avrupa'da da bunlar çok mevcutlar. Bugün Avrupa'da pek çok kiliselerde... La ilahe illallah... Yani kainat kitabını arının vazifesini anlatıyorlar. Çiçeğin bin çeşidini, o yapraklarındaki o gizemi anlatıyorlar. Meyvelerin tatlarından bunu vereni anlatıyorlar. Yani kainat kitabını okuyorlar. İşte bunlarla ittifak edilmeli diyorduk ama birileri diyordu ki hayır bunlarla ittifak caiz değildir diyorlardı. Evet. Ne oldu? İşte onlar o gün işte bir küçük ev dizisi vardı TRT bunu yayınladığında 15-20 sene önce bizlere nümayiş yaptırırlardı 25 sene önce. İşte Hristiyanlık misyonerlik yaptırılıyor diye. Şimdi aynı kanallar aynı fikre hizmet eden insanlarımız bugün onu izliyor. O gün de izlemeliydi belki onun güzelliklerini almalıydı evet. müspetlerini almalıydı. Şimdi bugün dediğiniz buyurduğunuz gibi birileri Avrupa Birliği'ne karşıyız diyor. Bana bu suali de sordular yani. Aynı fikrin sahipleri. Ben şunu diyorum. Yani o gün doğru söylüyorlardı da bugün yanlış söylüyorlar demiyorum. Bakın o gün yanlıştı bugün doğru söylüyorlar demiyorum. Veya o gün yanlıştı bugün doğru söylüyorlar bunu da demiyorum ben. Ama şu var. Şu muhakkak ki sizin de e, bugün ilmin de ispat ettiği gibi insan beyinleri bugün belli noktaları dünyanın belli merkezlerinde kurulmuş olan teknolojik merkezlerden radyo dalgalarıyla insan beyinleri etkilenmektedir. Etkilenmektedir. Onun için bugün insanlar değişik fikirlerde ortaya çıkmaktadır ve değiştim demektedirler. Yani siz nasıl değişiyorsunuz? Sizin nöronlarınız aynı, genleriniz ayrı, istidatlarınız yeni bir ilim keşfedi, yeni bir bilgi yani alt beyninize yüklediğiniz disketlerle demek ki dün bilmiyordunuz da bugün bilerek yeni bir istidat mı kazandınız diye bunları sormamız lazım. Hmm. Böyleyse bir problem yoktur. Ama siz bugün dün söylediğinizi bugün hiçbir şey değişmediği halde bu bahsedilen konularda hmm. hiçbir istidat kaydedilmediği halde siz değişirseniz bunun birileri tarafından belli merkezler tarafından işte bunların en azında 60-70 bin kişi çalışan merkezlerdir. Bu merkezler tarafından yönlendirildiğini demek olur diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi burada mesela diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın gizli operasyonları var diyor. Kara hükümetinde diyor. Beyin kontrol polislerinin metotları diyor. Ordu da diyor mesela bunu kullanıyor. Soğuk savaş için sessiz silahlar diyor. Ele geçirilen gizli askeri dokümanlar insanlara karşı kullanılan uzaktan ...beyin kontrolü silahlarının varlığını kanıtladı yani ordu da bunları kullanıyorum Amerikan istihbarat İngiliz FBI falan. Yani şimdi bu araştırmalar yapılıyor elde elde edilmiş bir e, teknoloji var Hı -hı. yani bu teknolojiyi siz e, buğdayın e, tanesini sekize çıkarmak için mi kullanıyorsunuz Hı -hı. yani bunun için kullanıyorlar tabii ki yani bitki hücrelerini etkiliyorlar ve Hı -hı. bunu yapıyorlar genlerle oynuyorlar yani herhalde bu insanlar için de bunları yapıyorlar ama ha bunların geleceğini düşünüyorlar mı yani şu an insan bedenlerinde bakın ben size bir şeyler söylemek istiyorum şimdi burada madem açtınız yani bize hepimize birer vergi numarası veriliyor hepimize birer şimdi dijital kartlar verilecek 3-5 sene içinde Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman hepimizin elinde manyetik kartlarımız olacak Evet. bu kartlar daima yanımızda olacak. Bu kartlar yanımızda olduğu zaman in, demek ki bizim kontrolümüz, oradaki barkodlarla bizlerin incelenmemiz, oradaki çiplerle, kullanılan çiplerle bizim daima kontrol altında bulunmamız çok rahat bir teknolojik neticedir. Yani ne oluyor burada? Demek ki bizler elimizdeki o verilen bize kimlik kartlarındaki çiplerle, hı hı. barkodlarla Hatta daha da ileri giderek size bir şeyler söylemek istiyorum. Elimizde yani dünyada niçin madeni para kullanılır? Kağıt para kullanılamaz mı? Evet. Madeni para kullanılır. Aha. Jetonlar kullanılır. Aha. Ama Dij Kartlar var mesela değil mi? İşte Kartı. bunlar niçin kullanılır? Niçin kullanılır? Niçin kullanılır? Niçin? Bunlar? <gülüyor> i̇şte yani sizin nerede, ne zaman, ne yaptığınızı izlenmek için kullanılır. İkincisi, yani bunların içerisinde özel bir madde vardı bizim yapımızı bozuyor e, tabii, zayıflatıyor. zayıflatmanın yanında, zayıflatmanın yanında sizin bulunduğunuz parametrelerinizin, koordinatlarınızın belirlenmesi için insanda bazı insanları nokta ölümleriyle yok etmişlerdir. Yani Cihardu dayının biliyorsunuz e, ölümünde, yerinin keşfedilmesinde bu dijital sistem kullanılmıştır. Yani bunlar inkar edilmez. Hocam acaba Bediüzzaman Hazretleri'nin para kullanmaması, parayı üzerinde taşımaması, Valla hiç müsbet, yaklaştırmamış üzerine. Hiç müspet para... enerjisi yüksek olan insanlar, müspet enerjisi yüksek olan insanlar, o çevresindeki canlılara hakim olabilme yeteneğine sahip olan insanlar bu tehlikeleri gördüğü için işte kullanırken ya tedbirli kullanmışlardır Veya kullanmamışlardır diyorum ben Yani bir de 50 bin kişinin Eli değiyor o paralara herkesin enerjisi var Değil mi onlar bize yapışıyor Değil mi o enerji? Yani hocam. şimdi niçin tokalaşmayınız diyor ha. Yani Musafaha ediniz diyor ama Musafaha etmek sadece öyle değil Onun sebebi ten tene değmemektedir Bakın ama Musafaha etmede mesela niçin Yasaklanmıştır İşte enerji akımı vardır Belki aynı dalga boyundaki enerjilerle musaffaha uygun olabilir mi? Pozitif alışverişler için diyebilir miyiz? Yani o musafadaki tokalaşma manasında değildir He. malumunuz. Yani insanlar bir araya geldiklerinde... Ha, ten tene kıyafetler var. Arada. Evet kıyafetlerle vardır. Ama siz elinizle verdiğiniz zaman sizin eniniz, öbürünün esi onun esi sizin eniniz olduğu için bu karşı cins için geçerli. Çekici bir kuvvet hasıl olur. He. Ve bu arada... Ee, biz bunları ölçeriz ee, beyindeki enerji merkezlerinde değişiklik olduğu ve bu taraftan o tarafa enerji akımının geçtiğini ölçüyoruz He. ama mesela aynı cins için bu olmamaktadır hanım helal olduğu için onda da olmamaktadır ben onu demiyorum yani He. tabii hanımın hanım helal, helal olması, olması noktasında için, o, o elektrolit denge kurulmuştur Hı. zaten Diyor ki mesela Ordu'da elektromanyetik mikrodalga ve beyin kontrolü teknolojisinin kullanılması. Gökyüzünden beyin kontrolü. Amerika Birleşik Devletleri, hava kuvvetleri, komandoları kendi askerlerini ve hedef insanların beyinlerini kontrol etmek için radyo sinyalleri yayıyor. Yani evet. şimdi onların biliyorsunuz hepsinin üzerlerinde künyeleri vardır. He, evet. Yani bu künyelerle bir demek ki künyelerle iki renkleri vardır Bakın askerin rengi hep belirli renklerdir niçin belirli renklerdir yani asker biri yeşil biri kırmızı olamaz mı ya niye hakidir veya mavidir yani şimdi bakın buna girsek uzun araştırmalar sonucu elde edilmiş bir çalışmadır bu nasıl bir trafik kuralını yaygınlaştırmak kural olarak koymak on yılları gerektiriyorsa işte onların üzerine giydiği elbiselerin renkleri bile özel olarak seçilmiştir İtici ve çekici renklerdir. Yani o menfi etraftaki canlıların tesiratından kurtulacak renklerdir. Bunlar çok önemli. Bunlar ilimdir. Uzun araştırmalar sonucu elde edilmiştir. Ama maalesef bugün bizim insanımız, Türk insanı, eskiden bütün keşiflerin, bütün ilimlerin menbaı olan bu milletin, bu Necip milletin, bu asil evlatları bugün bunu terk etmiş. Bugün sadece taklidi bir ilimden öteye. Gidememek de sarı tozlara karışmış kitaplardan aldığı ilimlerle bugün maalesef ve biz bir şey ortaya koyduğumuzda Sayın Aktaş diyorlar ki hayır tıp öyle demiyor. diyorum Neye göre diyorsunuz bunu? Bakın diyorum biz bunu makinede ölçüyoruz. Bu böyle diyor. Bunu dediğimizde bunu dediğimizde diyor ki. Hayır diyor 68 yılında İngilizce işte tıp dergisinde yazan bilgiye göre bu böyle olmalıdır diyor. Kaç yılında? Yani 60'larda. 60'larda. Bugüne kadar da yeni bir keşif olmadığı Olmaz, için ona, ona inanıyor. Yani düne kadar antibiyotikler işte mideye zararlı deniliyordu. He. Yanına bir vitamin kompleksi verilirdi. Şimdi işte ne deniliyor? İşte mide için faydalıdır, Aynen. zararı yoktu deniliyor. İlaçların bugün zararlı olması gibi bazı evet. yani bunlar. Evet. Ee, ben bu konuya girmek istemiyorum. Yani. Ben buradan birkaç alıntı yine aktarmak istiyorum dinleyicilerimize. Mikrodalga beyin kontrolü. Mobil telefonlar yoksa bizleri öldürüyor mu? Yüce savaşlar. Elf çok düşük frekanslı manyetik alanlar bizi öyle etkiliyor ki hiçbir şeyin farkına varamıyoruz. Ordu ve güvenlik kurumları dahili yıkıcılara karşı yapay telepati kullanıyor. Frekans Fransa'da Frekans beyin kontrol silahları ile ilgili yasa çıkarmışlar hocam. Evet. 22 Haziran Fransa Millet Meclisi'nde zihinsel yönlendirme ile ilgili yasa tasarısı sunuldu. İkinci defa senatoya gidecek olan kararname kabul edilene kadar gündemde kalacak. Yani buradan ben şunu anlıyorum... Yabancı ülkeler yani işte bu gelişmiş ülkeler o kadar bu konularda ilerlemişler ki bu konuları artık yasalara döküyorlar. Peki bizim durumumuz ne? Biz bunları daha yeni öğreniyoruz. <gülüyor> e, Adamlar yasa çıkarıyor bu konuda. Biz niçin kozmik bilinç diyoruz? Aha. Yani Türkiye'de bir şeyler oluyor. Yani çevre ekoloji bozulmuş. Artık Ağustos'un birinden on beşine kadar her gün yağmur yağıyor. Ocak ayının birinden de otuzuna kadar her gün güneş var bu ülkede. İnsanlarımız hasta toygun düzenine girilmiş. Evet. Yani bir devletin içindeki memur... ...bulunduğu kurumu yıkmak için çalışıyor. Yani evlat... ...babasını, ailesini dinlemiyor. Yani böyle bir düzen içinde yaşıyoruz. İşte bunların sebepleri var. Yani bunlar çok önemli. Şimdi... ...Fransa'da, Amerika'da... ...mesela Avrupa Birliği ülkelerinde... ...bu elektromanyetik dalga yayan... ...bütün elektronik cihazlarla ilgili belli desibelin üzerine çıkmama kuralları vardır. Fakat bizim ülkemizde bugün, ben bunu canlı yayında da dile getirdim. Şu cep telefonunun 3 dakika konuşması, beyinde 1 derece ısındığını ve bu 1 derece ısınma absorbe edilebilmesi için beden tarafından, bedenin 18 kat normal halinden enerji harcadığı ve bu bu 18 kat enerjinin 60 yıllık bedenin ürettiği enerji içinde 2 ay 10 güne 70 güne tekabül ettiğini biz makinede ölçüyoruz. Ve bunu tomografik aletlerle de ortaya çıkarıyoruz. Bunun görüntülerinde canlı yayında ben Türk insanına gösterme imkanı buldum. Hocam burada diyor ki beyin kontrolü geri besleme şeması eşitsizlik ve baskı ne yapıyormuş bu elektromanyetik frekanslar? Mesela kurbana istediğini yapabiliyor, kurbanı aşağılama ve ona saldırma yetkisine sahip ve bunlar nereden geliyor diyor. Mesela diyor ki mikrodalga sesler, tıkırtılar, patlamalar, beyine saldırı, usanç. Bir, televizyon, gazete, dergi, yazılı döküman, reklamlar. 2, dedikodu, söyleşi, sosyal ve iş ilişkileri. Üç, çeşitli internet metotları. Ve bunlardan gelen menfiyatla beyin mahvoluyor, düşünceler akıyor, konuşmalar dinleniyor, yazılar okuluyor. Bunlar hep şematik olarak aktarılmış. Demek ki menfi akımlar buralardan da geçiyor mu? Kanallardan, telefonlardan, televizyonlardan... Şimdi yerleri değiştik Aktaş ee, siz ben demiyorum bakın ben desem işte ben diyorlar ki okuyorum yani. Ahmet Hoca dese diyorlar ki ya bu Ahmet Hoca kim suallerinizde de var Ahmet Hoca kim diye kim? hep He, sormuşlar. Yani biliyorum bu biliyorum nereden yani? biliyor bunları He. diyor. Bakın ben demiyorum şimdi siz Amerika'nın NASA'nın yaptığı araştırmaları söylüyorsunuz. Artı bir saniye hocam çok özür diliyorum. 22 Eylül 1993'te hem BBC 1'de hem BBC 2'de Amerikan silah sanayinin son buluşu. Öldürmeyen acı çektiren insanların beyin bozan silahlar hakkında uzun bir haber yayınlanmış mesela ve korkutan teknoloji olarak geçiyor bu. Beyin kontrolü ile yüzlerce ilgili yüzlerce patentli buluş var diyor. Toplu beyin kontrol metotları geliştiriliyor ölümcül ışınlar deniyor bunlar hep NASA'nın işte evet. yaptığı araştırmalar. Bunlar. Şimdi Oradan buradan yani. e, buradan bir yere gelelim bakın Hı. burada duralım şimdi insanlığımıza faydalı çok önemli bir şey. Şimdi gazeteler radyolar televizyonlar cep telefonları bilgisayarlar insana verdiği dalgalarla onların işte kurban dediği insandır orada evet. kurbanını adam öldürttürüyor cinayete teşvik ediyor efendime söyleyeyim hırsızlığa teşvik ediyor rüşvete teşvik ettiğini ilmen evet, söylüyorlar evet. şimdi gazete nasıl teşvik eder bunu? Yani bir cep telefonu veya bir televizyon seyrederken bu nasıl olur? Şimdi bunun iki ciheti var. Bir, aldığı görüntülerle, görüntülerin şekliyle bunlar beynimizde özel tahribat yapar. İki, o gelen taşıyan canlılarla çünkü Hı. onu taşıyan bize menfi dalgalardır. Onlar bedenimize girer. Bakın. Ee, menfi enerjileri menfi dalgalar taşıyor. taşıyor. Onlar beyne geldiği zaman o beynindeki o olumsuz etkileri oluşturuyor. İyiler iyilerle beraberdir, kötüler kötülerle beraber. Efendim şimdi yani şimdi bu bizim evet. söylememiz gerekmiyor bazı şeyleri. Evet. Bunlar çok önemli. Evet. Demek ki bir görüntüyle tahribat var. Yani siz televizyonunuzda bir onun yaydığı onun yaydığı Radyoaktif radyasyonik dalgalardan dolayı bedeninizdeki bütün müspet enerjileri kaybediyorsunuz. Bugün evlerimizdeki çocukların gözlüklüdür ve gözlerinin şişe camı gibidir. 2 25 buçuk numara 1 2 yüzleri bembeyaz damarları çıkmıştır bütün çocukların Evet 3 saçları çok zayıftır. 4 tenleri beyaz incedir. 6 hıç kırıkkla hastalıklara düş çağdırlar 7. Halsizdirler. Sekiz sabah okula göndermeye çalışın gitme isteği Kalkamadır. yokturlar. Dokuz beyin fonksiyonlarını normal icra edememektedirler. Bu sadece çocuk için mi? Evimizdeki kadınlar ve bizler için de öyle değil mi? Hı -hı. Evinizde televizyon seyrederken şeye bakın ışığı kapatın aradaki dalgaları görün. Hı -hı. İşte bunlar o taşıyıcılardır bunları görüyorsunuz ve bedeninizdeki bütün müspet enerjileri yok ediyor bu çünkü o onunla besleniyor demek ki bir dalgaların zararı var televizyonda iki oradaki görüntülerinin şeklinin zararı var görüntülerin şeklinin zararı var yani bir kilisenin haçının etkisi var bir kadının uzuvlarının çok büyük etkisi var menfi noktada menfi noktada Demek ki bunlarla da bizler etkileniyoruz. Neremiz etkileniyor? Bunu algılayan beynimiz etkileniyor. Etkileniyor mu? Etkilendiriyor. Evet. Etkilendiriyor. Evet. Hocam. Etkilendiriyor. Kurbanla alakalı birkaç bilgi var söyleyeyim mi? Diyor ki usanç ve sıkıntının nasıl ya da kimden geldiğini anlayamıyor. ...neden bunları çektiğini bilemiyor... ...delilikle suçlanıyor... ...kuruntu yaptığı söyleniyor... ...kaçamıyor gidebileceği hiçbir yer yok... ...gizli bir plan yapamıyor... ...bu elektromanyetik dalgalara maruz kalmış birinin... ...yani bizim stres dediğimiz... ...depresyon dediğimiz hale maruz kalmış birinin... ...genel e, tipik bir tanımı... ...aslında... ...birkaç tane bir şeyler daha var hocam... ...fazla da vaktimiz kalmadı... Sayın Aktaş'ım burada çok Hı. önemli... Yani bugün insanlarımızın büyük çoğunluğu, tamamı demek istemiyorum, hı hı. müsbet enerjisi olan insanların dışında, toplumumuzda bugün kendimizin oluşturduğu beyin dalgalarıyla, gazetelerle, radyo, televizyon ve cep telefonlarıyla, hem görüntüleriyle hem de bunların dalga boylarıyla, bunları taşıyanların etkisiyle, bakın, 3- Bunların bize verdiği haberlerin verdiği beynimizde oluşan olumsuzluklarla stres dediğiniz, sıkıntı he, dediğiniz, he. içinden çıkılmaz durumlarla bugün insanlığımız çok kötü bir vaziyettedir. Tamamen bir bombardıman altında kalmaktadır. Bunların korunması ancak kozmik bilinçle mümkündür. Ve bugün insanlık için bunlar çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bunların tesirinden kurtulmak için insanlar bir takım arayışlar içine girmeli. İşte biz bunun için diyoruz ki kozmik bilinç diyoruz. Bu bilinç yaygınlaştırılmalı. Allah yani yaratıcı güç bu tahribatları verirken bunların ilaçlarını da bize vermiştir. İşte kainat kitabında işte bitkilerde işte yediğimiz meyvelerde işte toprağımızda suyumuzda taşımızda. Havamızda bile bunlar vardır. Yeter ki bunları biz alma istidracı gösterelim. İsteyelim. İstediğimiz zaman olur ama siz menfi isterseniz menfi olur. Müsbeti isterseniz müspet olursunuz. Hocam şuradan bazı aktarımlar yapayım ben izin verirseniz. Beyin kontrolü silahlarının Körfez Savaşı'nda kullanımı Psikotronik silahların savaşlarda masum halk üzerinde kullanılması ve bir İngiliz şirketi Şöyle bir teklifte bulunuymuş, Kürtleri radyasyonlanmayı teklif etmiş. Bir gerilen liderini gizlice öldürme planı sebebiyle Scotland Yard'ın araştırmaya aldığı İngiliz şirketi Kürt tutukluları radyasyonlandırarak öldürmeyi teklif etmiş. Yine modern işkence ve kontrol mekanizmaları insan hakları ve mahremiyet haklarını ihlal ediyor diyor. Uzaktan kontrolden kurtulan bir kişinin anlattığı... Bazı enteresan hadiseler var burada çok çeşitli vericilerle 1500 megahertz'lik gönderdikleri enerjilerle e, şeyler var şekillerle filan anlatıyor yayınları kamuoyunu bahsediyor burada vericilerin şekillerini işletim mekanizmasının hepsini sunmuşlar. Fazla vaktimizi e, aşmak istemiyorum. Son bölümünde bunun şöyle enteresan bir tespit. Gerçekte diyor kim bu istihbarat teşkilatları diyor. Bunlar hakikaten toplumun çıkarlarını gözetip toplumu koruyorlar mı? Ya da kitlelerin beyinlerini yönlendirmek için mi varlar? Deyip hemen altında gizli dünya devleti için nasıl çalışıyor bunlar diyor. Yeni bir dünya devleti oluşturuyorlarmış bunlar. Özgür Masonlar Birliği istihbarat teşkilatının... Sütrük türü deniyor, deniyor yani yapı. Evet sayın Aktaş şimdi oralara girmeyelim. Ee, onlar şimdi çok uzun konular. Şimdi siz e, oralara girmeyelim. Ee, şöyle diyelim. Evet bugün bunlar dünya nizam, mizan ve intizam içinde. Bunun karşısında da mizanlı, nizamlı, intizamlı çalışan tabii ki çok teşekkürlü, finans problemleri olmayan. İşte dünyaya demokrasi getiriyoruz, barış getiriyoruz. Hep birlikte bir dünya sloganları içinde ortaya çıkanlar var. Bunları insanlık için yaptıkları müspet hareketler için alkışlıyoruz. Ama bunların içinde menfi duyguları, menfi enerjilerle çalışanlar olabileceğini de düşünerek diyoruz ki insanlık uyanık olmalıdır. Bütün bu araştırmaların niçin yapıldığını, neden yapıldığını bir gün bu teknolojinin geri dönüp Bizleri de tesir altında alıp nesillerimizi ve geleceğimizi dünyamızı karartacağını da düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Hocam yeni dünya düzeni empoze edilecek ve yeni dünya düzeninin dört ana maddesini okuyabilir miyim şuradan? Bir... Evet ben demeden siz onları deyin. Ben Mer söylersem diyorlar ki <gülüyor> Ahmet Hoca nereden işte buyurun ben demiyorum evet. yani araştırmalar. Nasanın Hanım merkezi iyileştirilmiş dünya yönetimi Birleşmiş Milletler. Bir tek dünya ordusu kurulacak NATO. Merkezi iyileştirilmiş dünya bankacılık sistemi ve elektronik para 2005 yılından önce mikroçip taşıyan halk. Şimdi burada iki önemli nokta benim dikkatimi çekti. Merkez iyileştirilmiş elektronik paralar <gülüyor> bu dediğiniz vergi işte bazı kartlar filan. Bir de bu mikroçip taşıyan insanlar ne yapacaklar? İnsanlara mikroçip hayvanlara burada mikroçip yerleştirmişler onların deneyleri filan var. Nedir bunlar hocam? Yani şu anda dünya insanlığının kontrolde olmayan ki bunların içinde bilhassa bu müspet enerjiyle yüksek olanları kontrol edemiyorlar. Hı hı. Edemedikleri için bunlara yerleştirecekleri bu çiplerle ki yerleştirilmiştir şu an. İşte evimizdeki televizyon ve elimizdeki cep telefonu bir çip vazifesi görmektedir. Şu an elimizdeki cep telefonuyla, evimizdeki televizyonla, sizin elinizde olan bilgisayarla bunları bir çip gibi düşünün. Şu an bütün dünya insanlığı kontrol altındadır. Olmayanların da işte bunlara bir takım gerekçelerle, işte banka kartıdır vesairedir gibi etkilerle de bunların tespitleri yapılmakta koordinatları tespit edilmekte gerektiğinde biliyorsunuz uydudan yine önünüzdeki o bilgisayarda hmm. yani ben bu konuyu çok incelediğim için onun için bunları ben anlatırsam Sayın Aktaş dedim yani insanlar yine sorar siz sorun ben cevap vereyim evet. diye bu şeyi bugün böyle düzenledik hmm. ee, orada yine diyor ki işte yani bu insanlığa da erişmemiz için bunları yapıyoruz biz bu çipleri oluşturuyoruz ve onların da koordinatlarını belirleyelim kontrol altına alalım bugün dünyadaki uydulardan bugün Amazon ormanları içindeki bir kuşun e, bir ağacın dibindeki nehirden yediği kurtun görüntüsünü canlı olarak e, görüntülemek mümkün olduğuna göre e, artık dünya insanlığı kontrol altındadır ve bütün bu insanlık o kontrol altında gereğini yapmakta ona göre kararlar vermekte ...seçimlerde ona göre... ...oy kullanmakta... ...seçimlerde ona göre oy hmm. kullanmakta... ...cumhurbaşkanlarını... Yani. ...seçerken ona göre... ...ona göre hmm. bu... E, ...oylarını yönlendirmekte... ...hatta e, etkilenen... ...bu insanlar... E, ...seçtikleri insanlarda dün... ...ya bu insan... ...şöyleydi derken bugün böyle... ...diyebilmekte... ...hatta dün inandığı grup kuruluş kişi ve... ...teşekküllere... Şöyle derken bugün böyle diyebilmekte, hatta e, dün beraberken kol kola yürüyen insanlara işte bu etkilerle ayrılıklara düşürülüp de e, karşısındakini büyük ithamlarla suçlayabilmektedir. Bunun sizce başka bir izahı var mı bu etkilenmemenin dışında? Evet, sebepler noktasında Allah-u yaratıyor netice itibariyle. Burada son olarak, işte burada şeylerden de bahsediyor. Bütün dünya çapında milyonlarca askeri personel güvenlik gerek gerekçesiyle gizlice mikroçiplendi. Milyonlarca evcil hayvan güvenlik gerekçesiyle mikroçiplendi. Masum vatandaş hükümetler tarafından yapılan tüm operasyonlar neticesinde güvenlik amacıyla mikroçiplendi. Ve bazı politikacılar ve hükümet temsilcileri tüm tutuklu ve esirlerin güvenlik amacıyla mikroçiplenmesini istiyor diyor Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de bazı kuruluşlar politikacılarının rüşvet yememesi artı işte e, yanlış kararlar vermemesi kendi bilgilerinin haricinde kararlar vermemesi için onları mikroçipliyorlar ve robot olma mikroçiplenme diyor burada NASA'nın araştırmalarından bahsediyoruz sevgili dinleyiciler e, bionik ...insanlar diyelim biz buna. Şimdi bu Biyonik insanları da ben Flash TV'deki programınızda sizin dinlemiştim. Bu Biyonik insan kavramından ne anlamamız gerek hocam? Nasıl bir kavram i̇şte bu? Şimdi ben e, bunları siz söylüyorsunuz. Size Hı -hı. söylettiriyorum bunları. Çünkü İnşallah. ben söyleyince diyorlar ki vay nasıl olur. Hocam ben de nasıl araştırmalarından aktarıyorum İşte ben aktarıyorum de ilimden size. aktarıyorum. Hı -hı. Yani evet. biz okuyoruz bunu. Kainat Hı -hı. kitabını okuduğumuz gibi ilmi de okuyoruz. İkisini Hı -hı. kuş iki kanadıyla uçar yani. Hı -hı. Bir kanadıyla uçtuğumuz için bu hale geldik biz. Hı -hı. İşte siz neyi tarif ediyorsunuz biliyor musunuz? Biyonik insan bugün yani. Yani insanı tarif ediyorsunuz. İşte biz de insanlara diyoruz ki gelin. Gelin bir olalım. Ama olmuyorlar. Yani ruhi ve genetik sağlam bir insan yetiştirelim. İnanın bugün insanlarımız menfi enerjileri yüksek. Bu tesirle de nesillerimizin geleceği tehlike altında. Çocuklarımızın geleceği tehlike altında. Yani dünyada Türkiye'mizin... Bugünden daha geri bir hale düşmesi mümkün değil. Dünyanın en geri dört ülkesi içindeyiz. Kalkınmakta olan ülkeler içinde hiçbir özelliğimiz yok. Ve bunun dışında şu var. Biz diyoruz ki gelin bu ilmi çalışmaları kuralım. TÜBİTAK'ımız var, araştırma merkezlerimiz var. Bugün Rusya'da, Japonya'da gittiğimiz yerlerde ben şunu gördüm Amerika'da. Bir üniversitenin 20'ye yakın araştırma merkezi var. Niçin bizim üniversitelerimizin araştırma merkezleri yok? Niçin araştırma enstitülerimiz yok bizim? Bakın bugün araştırma enstitüleri kaldırılmıştır. Türkiye'deki ilim taklitten öteye gidememektedir. Birilerinin bize empoze ettiği, ilim ve bilimin dışında bizlerin ortaya koyduğu hiçbir şey yoktur. Dün doğru dediklerine bugün yanlış demektedirler ve bu millet de bunlara inanmaktadır. Biz diyoruz ki gelin bunu yapalım gösterelim insanlara yani şunu yapalım diyoruz. Genetik yönden insanların rahatsızlıklarını düzeltme imkanı var. Bunun metotlarını anlatalım. Ruhi olarak da artık teknolojik olarak insan bedenindeki belli uzuvlardan onların ruh yapısını anlama imkanı var. İşte Amerika, NASA, askeri birlikler, istihbarat örgütleri. Ve uluslararası kuruluşlar bununla ilgili çalışıyor. Şimdi siz orada Birleşmiş Fünetler dediniz bu hı. teşkilatın içinde. Hı hı. İkincisi NATO dediniz. Evet. Yani ben de bu teşkilatta işte yıllarca görev yaptım. Ve bunları... Tinten kuruluşları mı dediğiniz? Evet. Hı hı. Yani nereden biliyorsunuz diyorsunuz. Hı hı. Ben bunların içinde bulundum. Bu araştırmaların içinde bulundum. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bu araştırmalarda bulunan Sayın Orgenel Çevik bir bir yıl Somali'de askeri harekatla ilgili bulunmuştur. E bir de işte Ahmet Maran ki bunları anlattığına göre bunlar hmm. içinde bulunmuştur. Hmm. Niçin bunlar yoktur? Yoktur. Ama bunlara teveccüh var mıdır? Ben şimdi bunları anlatıyorum ilgili kişilere. Ama öyle bir yönlendirme içindekilerle... ...hocam diyorlar size burada iki saatte anlatmaya çalıştığımız şeyleri... ...beş dakika vaktimiz var sizi dinleyemeyeceğiz diyorlar. Niye dinlemiyorlar? Dinlettirilmiyorlar. Öyle etki altındalar ki... Ha, ...sanki... Ellerine kılıç verilmiş Don Kişot gibi o yelkenlere evet. saldırıyorlar. Bunun neticesi var mı? Kendileri için yok. Bakın söylüyorum. Bir, kendileri için yok. İki, ülkemiz için yok. Üç, dünya insanlığı için bunların hiçbir faydaları yok. Olsaydı Türkiye'miz göstericiler itibariyle bugün insanlığımız böyle olmazdı. Olmadığının bir teyididir bu. Ben onun için diyorum ki bu biyonik adam da bugün Ruslar bunu yapıyor. Amerika kadrolarını yetiştirirken bu şekilde yetiştiriyor. Gelin biz de yetiştirelim diyoruz. Şu andılar çok önemli bir görüşmemiz var. Türkiye'yi kurtaracağız. E siz kendinizi kurtaramazsanız, kalp ruh dairesinde mutmain olmazsanız, hane dairenizde çocuklarınıza hanımınıza sözünüz geçmezse mahalleye muhtar olamazsınız. Olmamanız lazımdır. Bunu açtığınız zaman orada rüştünüzü ispat ettiyseniz ancak şehirde hizmetiniz olur ve memlekette milletvekili olmanız için de sizin bu meratipleri geçmeniz lazımdır ki o zaman dünyevi uhrevi saadeti kazanalım diyorum ben inşallah. Hocam son bir beş dakika, son bir beş dakika izin verirsen Hüseyin. E, çünkü olsun kaset açsın, e, burada bilgisayar e, RTÜK kaydından artık e, aktarım yaparız. E, son bir beş dakika, çünkü bu kadar konudan bahsettik, bu kadar konu üzerinde durduk. Son şu altıncı bölüm var burada, buna çözüm diyor. Peki bütün bunlara karşı ne yapabiliriz? Bizi kontrol altına almak isteyenlere ve onların halen devam eden büyük hayallerine karşı direnen... Direnerek nasıl özgür olabiliriz? Burada diyor ki mesela çözüm çok basit diyor. Cesaret, akıl and aksiyon. Bilgisizlikten ve korkaklıktan kurtul. Yoksa çok yakında hepimizi yönlendirmeye başlayacaklar. Değişmek zorunda değişecek ve değişim seninle başlayacak diyor. Ve burada çok intihar olayların Mirza Beyoğlu'nun e, olayları olsun. Yine yabancı bir bayan var onun olayları olsun. Güvenli ve özgür bir yaşam için yapmamız gerekenleri şöyle maddeler halinde. Son olarak yani alalım. sadece Sayın Aktaş, tabii siz şimdi bunları ben size söyletmemde bir maksat vardı. Yani bunları ilim söylüyor, ben söylemiyorum. Dünyanın istihbarat işte örgütleri, NASA araştırma merkezleri, ordu kuruluşları bunları söylüyor. Ben Sayın Yetkililere de dedim, evet bugün diyorlar ki bana, efendim diyorlar bizim de işte ilgili birimimize radyo dalgaları geliyor, boyutlarını ölçemiyoruz diyorlar. Bunlar nedir? İşte buyurun. ...bu dalgalardır. Evet. Bu dalgalarla... ...etkileniyorsunuz. Yani bugün... ...Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı... ...ilgili birimler, okullar... ...üniversiteler, meclise... ...bu dalgaların gönderilmediğini... ...söylemek mümkün mü? Yani onlar Hı. söylüyorlar. Yani şimdi... ...Amerikan ordusunda askerlerine... ...belli Hı. radyo dalgalarıyla... ...etki verip onları yönlendiren insanlar... ...herhalde şöyle diyebilir miyiz? Yani bunu başka ülkelere de yönlendirip... ...oradaki insanları da yönlendirirler. Evet... Bunlardan kurtulma şeklimiz tabii ki var. Hı hı. Nedir? Yani akıl. Akıl. Aklı aksiyon hale getirmemiz lazım. Neyle? İradeyi cüziyemizden, cüziyemizle. İra bize verilen istidatları geliştirmemiz lazım. Bize verilen bu istidatları geliştirdiğimiz zaman inşallah dünya ve ahiret saadeti bizim olacaktır. Bunun geliştirileceğini de yaratıcı programda Nasıl ki cep telefonunu çok iyi kullanabilmemiz için onun prospektifini okumamız, bir ilaçtan şifa bulmamız için nasıl onun prospektifine göre kullanmamız gerekiyorsa, bunu çünkü en iyi bilenler onu yapanlardır, yapanlar yazmıştır. Bizi de yapanlar, bizi de yaratan ilahi güçlerin bize yazdığı prospektiflere uymamız lazım. Bunlar da ilahi kurallardır. Bu ilahi kurallara bizler, Uyduğumuz zaman işte bütün bu olumsuzluklardan kurtulma imkanımız vardır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Buraya teşekkür kadar... ediyorum. Tabii ki yine bir kozmik bilinçte çok dağınık bir program oldu. Yine dinleyicilerimizin <gülüyor> aklı karıştı ama inşallah ileride... Toplanacak ee, hocam bunlar. bunlar hep e, çünkü e, seri programlarla olacak anlatılacak şeyler üzerinde tek tek durulması gereken şeyler biz zamanımız kısıtlı olduğu için inşallah bunları ayrı programlarda seri seri olacağız şu anda aparatif oluyor konu hakkında genel bir bilgi vermeye çalışıyoruz inşallah ilerleyen programlarda tek bir konu üzerinde duracağız. Yine ben e, bana da gelen e, sizin maillerinizde de var bu konferans teklifleri evet, oluyor bazı yapayım. şehirlerden. İşte ben bir seri yaptım. Yani böyle bir konferans. Ee, yine böyle bir teklifler var. E, bu tekliflerde çok e, yani büyük gruplar oluşursa biz felaket ederek e, çünkü bu bilinci oluşturmamız lazım. Biz mesuliyetimizin idraki içindeyiz. E, böyle gruplar oluşursa bunları belli bir silsile-i meratip içinde icra etmeye biz e, istekliyiz. E, bununla ilgili bizim mail adresimize e, hmm. müşahhas günlü saatli teklifler olursa onları da evet. değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bana da gelen telefonlarda hı hı. yoğun bir şekilde böyle bir şey var. Yine telefonla bize cep telefonlarıyla bilgi sorulmamasını ancak belirtilen bu mail adresine sualleri olursa bunlara cevap verileceğini ve bizim programlarımızla ilgili de kendilerine bu mail adresinden Bilgi verileceğini burada ben belirtmek istiyorum. Evet. Çünkü çok yoğunlaştı. Günde yüzün üzerinde cevap verme zarureti hasıl oluyor. Mail adresimizi de verelim hocam. Tabii. Ederseniz. Sevgili dinleyiciler mail adresimiz adresimizde kaktas25.yahoo.com kaktas25.yahoo.com kozmik bilinçle alakalı sorularınızı buraya yönlendirirseniz inşallah cevaplar verilecektir. Konferanslarla alakalı organizasyonlar olursa biz hocamızla zaten hep irtibat halindeyiz. İnşallah bu organizasyonları beraber gerçekleştiririz. Evet, bu arada son bir soru sormak istiyorum. Kitap çalışması vardı sizin. Kitap çalışması bitti mi? çıkıyor mu? Çünkü bu konuyla da alakalı çok sorular evet, var. Şimdi, Kaynak istiyorlar. E, Sayın Aktaş, bu, o suallerde de hep bu var. yani Hı -hı. Bunları tabi yazmak çok önemli. E, ama yazmanın bir sıkıntısı da var. Bunun altına imza atacaksınız. Evet. E, bugün yeni bir e, terminoloji bu. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yaptık. Artık biz bunu biraz daha uzun yazmak istiyorduk. Şimdi kısa olarak ancak belli bölümler ile ilgili Kozmik Bilinç Hatlı, birinci kitabımız İnşallah e, sanıyorum e, 15 gün içinde e, oluşmuş olacak. Bu konuda da biz bilgiyi vereceğiz arkadaşlarımıza. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar. teşekkür ediyorum. Ee... İnşallah bu kozmik bilinçle kainat kitabını okuyup anlayan, onu idrak edip Amin. ebedi saadeti görüp yakalayabilen kullarından Amin, olmak inşallah. nasibiyle, Amin. duasıyla. Çok i̇nşallah, çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler, yine bir programın sonuna geldik. İnşallah akşam yarın saat 24'te sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun. Son kutsal kitabımızdan bir ayetle son vermek istiyorum. Evrenin Sonsuzluğun Efendisi'nin bir beyanı ile programımızı noktalamak istiyorum. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.